Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 6. Bölüm Kabe Hakemliği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşlarındayken gerçekleştirilen Kabe tamiri sırasında Kureyşliler arasında yaptığı hakemlik önemli bir mahiyet taşımaktadır. Miladi 605 yılında Kureyşliler yangın ve sel baskınlarından zarar gördüğü için Kabe'yi yeniden inşa etmek istediler. O sırada bir Bizans gemisinin Cidde yakınlarındaki Şuayb limanında karaya oturduğu haberi Mekke'ye ulaştı. Rivayete göre gemi Habeşistan'daki bir kilise tamirinde kullanılmak üzere mermer, kereste ve demir yüklü olup Bizans imparatorunun emriyle Mısır'dan gönderilmişti. Velid bin Muayyere ve arkadaşları Şuayb'e giderek geminin kerestelerini satın aldıkları gibi gemide bulunan marangoz ve inşaat ustası Mekhum er-Rumi'yi de Kâbe'nin tamiri için Mekke'ye davet ettiler. Hazreti Peygamberin de amcası Abbas'la birlikte taş taşıyıp yardımcı olduğu tamir sırasında Kâbe yeniden inşa edildi. Ancak Hacerü'l-Esved'in yerine yerleştirilmesi hususunda anlaşmazlık çıktı. Bu şerefli görevi hiçbir kabile başkasına bırakmak istemedi. Hatta bu yüzden savaşmayı bile göze alanlar oldu. Nihayet Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Ümeyye bin Muire, Beni Şeybe kapısından Kâbe'ye ilk giren kimsenin vereceği karara uyulmasını teklif etti. Kureyşliler bu teklifi benimseyip beklemeye başladılar. Kapıdan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin girdiği görülünce, orada bulunanlar, işte El Emin, işte Muhammed geldi diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir örtü getirterek Hacerü'l-Esved'i onun üzerine koydu. Bütün kabile reislerinin iştirakiyle örtüyü kaldırdı. Konulacağı hizaya gelince de taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Böylece Kureyşliler arasında çıkmak üzere olan bir çatışmanın da önüne geçilmiş oldu. Son Peygamber Onu anlamak ve anlatmak için.